Modern sabahlar Modern Sabahlar Günaydın Oktay Bey. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Herkese günaydın. 6 Ocak arkadaşımın da söylediği gibi, gibi. Pazartesi'ye denk geliyor. Bu da çok 2014'ün ilk Pazartesi'si bir özelliği Bakayım. özellik olarak kabul ediyorsanız. evet. Bir dakika bakıyorum. Oktay, evet doğru. Acendamızdan bir kontrol et. Doğru abi 6 Ocak. Çünkü burada... 1997'nin ajandası da var. O karışmış. E, abi işte radyomuz biliyorsun onu... o konuda ajanda konusunda popüler. Ama... Bir de burada bizim espri bankalarımız var. Onları niye kaldırmıyoruz abi? Abi geçen senenin espri bankaları bilmiyorum. Yani yıl son temizliğini yapamadık. Yetiştiremedik bak, işlemleri. 2001-2005... 96'nın Espri Bankası'nın bu bizim değil herhalde. 96. O bizim değil ya o radyonun kuruluşunda ilk bir program i̇lk yapılacak. espriler <gülüyor> falan diye, diye varsa şey var. o, o, o çok onun tarihi değer olduğu 95. için onu radyo müzesine kaldıracağız biliyorsun. 94. Bir şeyi nereye koyacağınızı biliyor musun, bilemiyorsanız eski bir şeyi hemen o konuyla ilgili bir müze yaratabilir oraya koyabilirsiniz. 86. 86 onu bilemeyeceğim oktan. <gülüyor> Bilmiyorum burada anlamadığım bir yazılar falan var zaten. Onun nasıl buraya gelmiş onu da bilmiyorum. 86 senesi benim için de önemli yıllardan bir tanesidir. Çok merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. En az sizin kadar ben de merak ediyorum ama. Bunu arada, arada, aradaki fasilitelerde anlatırız. Yavan bir Pazartesi. hepimiz hoş geldik. Umarız aynı yavanlıkla devam etmez haftamız. Şöyle bir bakıyoruz da neler oldu. Hafta sonuna bakacak olursak şöyle kısa bir değerlendirmesini alacak olursak. İstersen bu haftaya sıfırdan yani yeni bir hafta. Şimdi geçen... Yeni bir muamele yapalım Geçen haftanın günahı olmaz Olma vebali Çünkü... zaten O Geçen bir haftanın bir kısmı da 2013'e aitti ya O yüzden vebali olmaz Cüce hafta ha, aynen. Yani onu e, bilim insanları cüce hafta diye tanımlıyor Diye tahmin ediyorum e, O yüzden hani geçen hafta da yaşadığımız olaylara bakıp da Ay 2014'te çok şey geldi ya 2013 gibi diye umutsuzluğa kapılmaya gerek yok Dergide Esas bol bol bu hafta, bu hafta bu, Esas bu hafta başlıyor Esas bu hafta belli edecek her şeyi kendini Şimdi o zaman istersen geçen hafta bir açıklama vardı. Twitter'ı biz programımızda da aktif kullanıyoruz. Çıt çıt çıt pıt pıt pıt. Çıt, pet pet pet pet. Valla işte herkes senin gibi bilmiyor olabilir Fahir onu. Bülent Arınç artık yeter dedi. Onu bir dinleyeyim Evet. Onu bir dinleyeyim. Hemen ben şöyle şey yapıyorum Oktay Bey fonumuzu kısalım. Evet hazır mıyız? Ama bu öyle bir hastalık haline geldi ki bazı bakan arkadaşlarımız bile çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt, çıt, çıt, çıt. sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorlar. Bu iş değil Allah aşkına. Bu işten vazgeçsinler. Bakanlar başta olmak üzere. İkincisi danışman sıfatını taşıyan insanlar. Sabahtan akşama kadar pıt pıt pıt pıt şu kadar tweet attım, şu kadar redbit oldu, bilmem ne oldu. Elinin közü oldu. Bunlar iş değil. Evet yani 2014'ün ilk e, sinirlenmesi elinin közü oldu diye açıklandı. Bu benim hafta sonu oturdu. Yani elinin közü değil mi? ben kullandığım dili oturdu. Elinin köz oldu diye. Vallahi benim ee, hocam. Bir de zaten şöyle bakanlık düzeyinde ifade. Bakanlık düzeyinde çıt çıt çıt pat pat pat. Danışman düzeyinde pıt pıt pıt diye geçer. diye Doğru. geçer. Yani onları çok güzel bence. Hani mesela danışman tweet attı çıt çıt çıt. Hayır yanlış. Danışmanlar pıt pıt pıt diye tweet atarlar. Bakanlar çıt çıt çıt, çıt, çıt, çıt diye tweet atarlar. Diyor. Bunların yani Ve altılı yedisi makbuldür bunların. Hani bilmiyoruz diye çıpıt, üzülmeyelim. Çıpıt çıpıt çıpıt çıpıt çıpıt çıpıt çıpıt çıpıt çıpıt. Altılı yağı yedili çok hakikaten insanda lezzet bırakır. Bunları bilmiyoruz diye üzülmeyelim. Bu e, yapı böyle bir yapı. Her bakanlık düzeyi ayrıdır, danışmanlık bakanlık düzeyi ayrıdır. ayrıdır. E, ve tabii ki elinin közü ikisi birden kapsar. Çok güzel. Her şeyi şey kapsar değil mi ya, ya. elin gözü. <gülüyor> elin gözü. Ben de ilk başta şey diye düşünmüştüm. Herhalde yumuşatılmak istendi orada böyle çok ağır denmek bir şey istenmedi ama galiba o herkesi kapsasın diye. Tabii. Yani. yani. Bir de elin körü de, de, de yeni yeni şey ülkemize şey... şeyler giriyor ya mesela. Ben orada <gülüyor> Kavas kelimesi girmişti biliyorsun. Evet. Ee, bu da köz yani sonuçta. Ben orada elinin körü demedim. Elini... Elinin körü deyince kafa karışıyor. Evet. Elinin körü ne ya falan filan diye. Ama közü deyince hiç kimsenin ben kafasını karıştırdım. <gülüyor> elinin közü değil suçmesidir oraya. Değil ya yok elinin közü diye bir şey var. Köz közü dediğin bildiğin pis pis. Yani zamanında Dallas seyredenler ancak elinin körü diye bir onlarda bir espri şey vardı. Ben de seyrettim bilmiyorum o, ne o. o bayan eliydi biliyorsun çiftlik sahabısı. Evet. Yani sevgili Ceyar'ın babası. Evet. Elinin o... körü değil mi? Hayır. O zaman şöyle ne? deniyordu. Ee, kocası atıyorum. Kör olursa ne olur? Elinin körü olur diye böyle bir espriler yapılı Ben o zaman çok küçüktüm. Benden bir üç... Sen yapmıyordun yap. tabii ki canım nasıl yani. Nasıl bir Oktay o yaşta? Ben onu biliyorum canım. Kurban yani, olayım yani, yapma. Tahmin ediyorum sen yapmıyordun da senin çevren kötüydü fahir. Vallahi çevrem iğrenç Oktay ya. Yemin ediyorum iğrenç bir çevrede ya. Ve yani ya. kaç sene geçmiş bak hala çıkmamış içinde yani. Nasıl bak yani. travmaysa nasıl travmaysa hala benim üstümde böyle yer etmiş yani. Yer etmiş. Allah onların elinin közünü versin. <gülüyor> Sağ ol Oktay hep beraber. Doğru mu kullandım bilmiyorum. Pazardan Önleri elinin gözü. Ön... Önleri. Önleri kesilmesin mi? <gülüyor> Önleri kesilmez Ne o ya? Önleri kesilmesin mi? Kesilsin mi kesilmesin mi Oktay? Söyle kesilsin sen de, ya. Sen de bir şey yapıyorsan tam, layıkıyla yap Kesisin ya da yapma. Kesilsin tabii ya. Önleri kesilsin. Ee, şimdi bir haleyle başlamayalım. <gülüyor> tabii hafta hem Sabah sabah. Bir küçük uyarı. Tabii ki biz Twitter'ı çıt çıt çıt pıt pıt pıt tak tak, tak tuk, tuk tuk tuk kullanacağız. Yeri geliyor. Velis velis velis diye kullanıyoruz. Keşke şey de olsaydı şimdi mesle, mesle, sabah sabah. diye kullanacağız. Et modern sabahlardır adresimiz sevgili dinleyiciler. Twitter'daki adımız. Çıt çıt çıt çedere de çok güzel bir e, Türkiye sabah sabah çalsaydı... ...keşke elimizde şu anda şeyimizde olsaydı... E, ...ne derler ona... ...arşivimizde... çat çat çat çat çıdere de sar bedeni, bedeni ...istemez miydin? Kafam seyirmeye başladı... ...Pazartesi'nin <gülüyor> ilk seyirmesi... ...çünkü karşımda omuzlarıyla... ...yani babek dansından sonra... ...omuz ...ama yani omuz bir şey veriyorsan halin her şeyini vereceksin... ruhunu koyacaksın Oktay... ...çok güzel, hoş geldiniz tekrar... ...Fahir e, Bey... E, ...haftaya... <gülüyor> Haftaya hoş geldiniz. Yeni bir başlangıç, yeni bir şey. Nasıl geçti hafta sonunuz? Hafta sonumuz çok şahane, harika. 10 numara 5 yıldız. Ee, fasulyemiz 12 lira oldu. Bu fasulya 12 lira şarkılarıyla geçti. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz her konuya bir şarkı. Bundan sonraki, Bundan sonraki yayın... olayımız bu yayıncılık anlayışımız bu. Vallahi güzeldi. Eğer patatesten güzel... sonra kuru fasulyeye de zam geliyor? Abi her şey bizi vuruyor ya her şey bizi vuruyor. Kaç lira oluyormuş? 12 Neden? lira olmuş. 12 lira mı? Karkas etin kilosu 16 lira oktayla. 16 lira mı? O abi kız indirdin şey. 3 ayda %59 zamlandı yani 3 ay önce kuru fasulyeye yatırım yapmış olanlar 100 liralık yatırım yapsanız 59 lira kârdaydınız düşünün. E, kararını sizlerim. Çok siz güzel yerin. ya. Kuru fasulye taşınmazlara mı giriyor? Gayrimenkulmuyor. bu kadar pahalı bir şey ya herhalde. Bunun yerini hiç Olur değiştirmiyoruz. Olur Pırlanta elinde. gibi düşün. Burada dursun bu diye böyle. Yok yatırım. Emtia mı yani? Emtia yani. Herhalde emtia. Bak ben de onun tam karşılığını bilmem emtia'yı. Emtia işte şey değil mi ya? Yatırım değil mi emtia? İşte herhalde yatırım da tam karşılığını bilmiyorum. Bir şeye belki emtia deniyordur da bir şey denmiyordur. O yüzden kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Şimdi dinleyicilerimize soralım diyeceğim ama e, yine kapıdan falan ararlar diye korkuyorum Fahir. Vallahi ben de hakikaten yani elim gözüm bile telefonuna bakmıyor yani. Ticari mal demekmiş ya MTY. Ha işte ticari mal doğru doğru o da bir ticari mal. Metanın çoğulu. Metanın çoğulu. Metanın çoğulu Arapça. Ha doğru. Evet, i̇şte, o zaman Kuru Fas'ta da MTY 12 lir. Niye 12 lira oldu? E susam o kadar zamlandığında kimsenin sesi çıkmamıştı. O Doğru. zaman sesini çıkartmazsan işte sana fasulye cevabı ile gelir. Ee, fasulye %60 zamlandı. Sede bir susam neleri değiştirdi ya? Bütün Hı. her şey. Bir susam tanesiyle başladı her şey. Ee, Gerçi şöyle bir bakıyorum da 80 milyar dolar gibi bir para var ya. 87 yani milyar dolar. o para 87 milyar dolar gibi bir para yok ya. Yani ama konuşuldu da bir unuttuk gibi ya. Onun ha. yanında çok da bir, bir şey değil. Oya kaç kilo fasulye ya. alınırdı? Şimdi kaç kilo Oktay? Şimdi o 87 milyar dolarla Bak 3 ay önce alsaydın şimdiki fiyatıyla dolar kuruna endeksleyecek olursan fasulyeyi yine orada yine bir zarardayız yine çok yani. çok fazla etmez ya. 59 nedir ya? Şu bu ÖTV'ye zam geldi falan filan. Ben sonra öyle düşündüm. 87 milyar doların yanında nedir abi? Nedir bana bir söyler misin? Bakayım nedir? Ortalığı karıştırmak isteyen bir takım kuru fasulye severler yine bu haberi bu de çıkarmış. Bu 87 milyar dolar. Bilmiyorum ben şeyleri hatırlıyorum. Bazen böyle IMF'den ya da IMF hani, borcumuz ödedik faiz. Hani, ha ona ya eski ona günler borcumu, tabii. Onu borcumuz O zaman böyle bir 10 milyar dolar falan geleceği zaman böyle piyasa bir can geliyordu. Bir neşve geliyordu piyasaya. Evet. Böyle bir kan geliyordu. Ya mesela ondan 10 tane geldi 9 tane diyelim hadi 87 güzel hatırınız için. 9 tane geldiğini düşüncük piyasa vallaha var ya böyle neşve içinde dedik hepimiz ya. Ne alacağımızı şaşırırdık. Şimdi Şimdi şimdi öyle bir şey o borç Sildim. kapandı onu ben sana söylüyorum. Ben, ben onu hakikaten ona başka da bir şey demiyorum yani çocuğumuza şey bırakmıyoruz. İMEF'e borç bırakmıyoruz ya ben en çok ona seviyorum. <gülüyor> en çok sen karlı çıktın bu işte. Tabii işten abi ya. yani sonuçta ben bir çocuğu olan yeni olarak... nesile 1 0 başlıyorum. Borçsuz geldim vallahi, vallahi bravo. Zamanlaman yani. çok manidar ve takdir edilesi Fahir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili dilinizler ülkenin gündeme şey olunca tabii yoğun olunca biz de Oradan oraya, oradan, oradan oraya, oraya geçiyoruz gibi yani. Ama yok. E, öyle, öyle, değil, öyle değil. Öyle değil. Gayet e, güvenli teğet geçiyoruz. Paralel devlet teğet <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Nasıl boşalttı şalt nokta? Çok güzel oldu ya. Şöyle çıktım stüdyonun penceresinden Ankara'nın sisine baktım. Hakikaten böyle bir güzellik yok şu anda. Rahatladın değil mi? Vallahi rahatladım. Ankara ya. Ankara'nın sisi güzeldir. Ankara'mız güzeldir. Sislidir, pusludur ama bizimdir be abi diyecektim de ağada kaldım. <gülüyor> Fark ettin mi? Bizimdir be abi. Çok da güzel oldu ya. Bizimdir be. Bir sis yoğunmuş şu anda sis dinleyicilerimizin. Yoğun. Aman bir size yoğun. Biz gelirken niye yoğun değil? Demek ki çok erken geldik. Biz buraya o saatlerde hissiz yok toktay. Bu da bunun açıklaması değil dediğin açıklaması ya. <gülüyor> güzel dedim. Güzel vallahi dedim vallahi. Hayır, bu arada evet. e, barajlar doldu barajlar dolacak İyi iyi barajlar doluyor bu güzel falan haber. Bu sene var ya evet. hiç bu sohbetleri yapamıyoruz. Çünkü ne barajlarda olmuş, boş alarma mu? boş tam takır kuru bakır. Yani öyle bir durumumuz boş da bir var. Boş ihmal edildi. Barajlar doldu mu barajlar doldu. Barajlar bir kere dolunca hava durumundan falan çıktı ya. Evet. E barajı ihmal edersen ne olur? Baraj boş boşalır. <gülüyor> Barajın tek esprisi var. Ya dolacak ya boşalacak. Sürekli ya. gündemde tutacaksın barajı. Gündemde tutarsan o baraj dolar. Bir de haberlerde falan veriliyordu evet. barajların Barajlardaki seviyeler, evet doluluk oranları. Seviyeler oranı. veriyor. Sonra doldu bütün esprisi. Ne vereceksin? %98.7 oldu. %99.3 oldu. Ne vereceksin? E işte vereceksin abi. Sıkılmayacak. Sıkılmadan vereceksin. vereceksin. Nasıl böyle trafik durumunu veriyorsun. Orası tıkanık, burası sıkışık, burası beriyan çok iyi diye. Onu da vereceksin abi. Verelim o zaman. Biz bunu işe dinelim. Edi, o, şu anda şey edinelim. Yapacağız. Şu anda edinelim. Tek tek vereceğiz. Hangi barajlarımız ne kadar boşmuş belli mi önümüzdeki belgelerde? Var önümüzdeki belgelerde az. Ankara'da %24'e düştü. Bursa'da %44'e düştü. İstanbul'da %33. Yani bu durumda Ankara bayağı yani şu anda 3. sırada yer alıyor şu saydığım şehirler arasında. E, son 5 yılın en düşük seviyelerine geldi. E, bundan sonrasını siz düşünün. Ondan sonra ayağınıza kovaları geçirir. Öyle duş alırsınız. Ben buradan biraz ağır konuşayım ki Oktay yani bir hatırlatmalar mı hatırlatmalar Yani tabii o da ondan da korkmaz ya Ankara. Hmm. Ona göre Sonuçta yani. Sonuçta biz... ne, ne tavsiyeler verildi bir evet, musun Fahir? Evet. Yani öyle deniyor Hiç gazetedeki öyle haber yok. bilmiyorum. Yani tabii ki yani biliyorsun bunu seçimler öncesi de manidar yani. Çok manidar. Yani, çok manidar. Bu arada Amerika'ya yine hayırlı olsun. Bir hayırlı oldu? olsun Hayırdır? diyelim. Ee, belediye başkanlığı seçimleri de orada da valilik seçimleri var. Bizde belediye başkanlığı seçimleri varsa, belediye seçimleri varsa hmm. orada da valilik seçimleri. Arizona'da bugün ee, ...yeni aday adaylığını açıkladı... ...adaylığını açıkladı... Ee, ...herkeş de hep... Arizona'nın en özen diğer bugüne kadar hep Kaliforniya'ydı... Ama bu Arnold ne kadar güzel falan diye... ...onlar da kendilerine bir aktör seçtiler... ...seçtiler mi? Seçtiler. İyi ya oh güzel... Ee, ...Steven Kimim... Steven Siegel. ...Segal... ...Segal, Segal, Siegel... O komada değil mi ya o? O işte uyandı o filmde uyandı Uyandı mı uyandı. sonra ben tekrar gerisin geriye yattı zannettim Gerisin geriye Ben ya, biraz ya. gerisin geriye yatıyorum çocuklar deyip içeri gittiğini ben görmüşsün sü Bir süredir zaten o Şerif yardımcısıydı bir yerde Teksas yakınlarında bir yerde Öyle Orada mi? Orada tabii şeyini tamamladı hamlığını attı Şimdi işte çıraklık dönemini geçirdiği için artık şey döneminde başlıyor Çok doğru seçim Arizona'dan bir başlıyoruz ee, Biraz tabii yaşlanmıştır tahmin 61. ediyorum Parantez içi 61 Şimdi yani... Senin... Yaşlı ama yani en büyük esprisi biliyorsun onun ne kullanması? İnsanın gücünü kendisine karşı kullanması. Yani hangi o şeydeydi? Aikido mu? Aikido da... Aikidocu mu Stephen Segal? Stephen Segal. Amerika'ya Aikido'yu Stephen Segal getirdi. Hadi, Hadi ya öyle mi? Tabii. Hayır bak bizi gençler dedin diyor Yalan Tabii, yemin, yanlış bilgi vermeye ben şeyse. doğru bilgi veriyorum. Ben hiç bugüne kadar yalan bilgi verdim. Vermedim. Nadir. Vermedim. Yalan Nadir değil yani. yanlış bilgi verdim. Yanlış Çok bilgi olur. vermiş olabilirim ama yalan bilgi Yalan hiç, bilgi hiç. Hatırlamıyorum vermedi. yani. Doğru. Doğru. Ee, tamam o zaman ya. Yalnız bu aktör şeylerin önünü açacaktır. Evet. Yani bunun daha bak devamı gelir. Chuck Norris'i gelir. Chuck Norris. Van Damme gelir. Michael evet. Dodikoff'u gelir. İnsanlar demek ki böyle biraz güçlü kuvvetli şeylerden haz ediyorlar. Bu sorunları çözer bir sıkıntı olursa arkamızda valimiz var. Mesela Arizona'lıyız oğlum biz diye mesela gidiyor şeyde California'da. Artistlik yapıyor. Böyle bir şey var galiba ya. Ben bir kilo verdikten sonra bizim dükkandaki personel de şey. Ne? Mutsuz olduğunu bana ara ara hissettiriyor. Ne ile ilgili? Benim kilo vermemle ilgili. Evet. Şimdi nerede o eski hamburgerden sonra vırrap yediğiniz günler Oktay Bey diye böyle dün güzel Sen salata... Sen hamburgerin üstüne vırrap mı yiyordun? Tabii. <gülüyor> ne var Fahir? Niye şaşırıyorsun bunu? Maşallah yani. 0.1 tonun... Bayağı üzerindeki rakamlardan, rakam denemeyecek sayılardan bahsediyoruz. Evet, evet ya ciddi ciddi oraya, rakamlardan, oraya, bütçelerden bahsediyorduk. Çıkarken gözyaşı değildi herhalde. Ne Yani. Akıttığımız baya. şey terrimişti. <gülüyor> Çok karıştı da. Yani ondan sonra tabii dün salatamı yerken o nostaljik şeyler yapıldı. E, yapıldı tabii. Nostaljik tabi. görünümlü yemek maketi yapıp getirmişler bana. E, Bunlardan da yer misiniz diye. Valla yani öyle bir üzgün yani. E, vallahi. Okta, Okta. Ama ben şey falan filan diye böyle böyle giziden. Sen çünkü bir o baba Yiğit yapım vardı ya. Evet herhalde. O... sana güveniyorlardı. Şimdi bit, ben tek başıma kaldım Oktay Sen vallahi benim yanımda bile şey oldun ya. Belki kilon ağır gibi duruyor ama bildiğin kurut eski görüntünle yan yana koyunca. Bir yan yana koymaya gerek O görüntünün yanına koy hellimli salatayı. <gülüyor> ben ne diyeyim sana? elimiz salatayı yanan adama mı şey yapacaklar yani? yani? O yüzden geliyor işte hamburger üzerine. Rab nostaljcısını bana dün, sağ olsun Serkan yaşattı yani. Ya, ne güzel. Hadi ya öyle miydi falan diye benim de gözümden iki tane <gülüyor> yaş geldi yani. Ter mi yaş mı? Ter. Şey, yaş. <gülüyor> yaş yaş yani lazım. Yaş çünkü çıkarken ter oluyordu değil mi? Yani, evet. İnerken Vay yaş be, oldu. Yoktay. Vay ya, be O yüzden yani o kalıp adam. adamın... Güvenceğin adam olacak arkadaş. Kalıplı da şey değil yani. Bir şey var yani. Bir güvenilir tarafı var yani. yani. Steven Segal'e de Foktay öyle bir... kendini de hemen bir Steven Segal'le güzel Yok, bir... Yok ben, ben... Sen yani Arnold'çıydın şey... değil mi? Yok ben Arnold'çı da diyelim. Ee, şeyci... Bunlar böyle Çakno... mi konuşuyorlar seçimlerde Arizona kahvelerinde bu tür sohbetler <gülüyor> mi diyeyim? Esas o Segal'ciyim ben. Segal gelsin. Herkesi... Mum gibi yapacak mum öyle diyenler. Adamlar ya onların mı? kendi arasında bir şey var biliyorsun, biliyorsun. Van Dam e, trulların arasında böyle bacaklarını açtı ya. Evet. Öyle bir reklam da çıktı, oynadı. Haberin evet, var mı ondan? Biliyorum, biliyorum. Ondan sonra Chuck Norris hemen arkasından uçakların üzerinde bacaklarını ayırdı. Ya da en azından şimdi hep bir çıtayı yükseltme dertleri var. Bu. Bir üstte buna geçme arasında. var inşallah hadi ben de diyorum ki. Bakalım şimdi Steven Seagal vayi olursa hepsinin esprisi biter. Ben de Chuck Norris'te Salt Lake City'den bekliyorum inşallah. Öbürüne de bir yer daha buluruz yani Indianapolis olur neresi olursa olur. Dikkat ederseniz Amerikan coğrafyasına hakimiyetimiz de fevkaladenin ötesinde yani. Teşekkürler. Gerçekten öyle. Ay bravo Fahir. Hakikaten şu Amerikan siyasetini birsel bir de birkaç tane <gülüyor> bir arkadaşlar. Bir iki kişi daha biliyor yani. Ya Amerikan bravo. siyaseti deyince bunu, bunu biliyorsun. Eee yani bizde başbakanımız şeye gitti. 6 günlük uzak doğu evet. seyahatine gitti. Evet. Zamanımız çok manidar. O hep manidar. O aynı esnada da e, Amerikan başkan 2 haftadır tatilde hanımıyla. E onların Christmas'ı vardı. Ya Christmas'da iki hafta tatil. Blok tatil mi yapılır bu kadar? Biz Bizim gördüğümüz en baba... Birleştiriyorum abi demiş. Abi dokuz günün ötesine ben... Aa yani. Benim de geçen seneden kullanmadığım üç günde iznim vardı. Oradan onu ekle falan filan. Ee, bir günde cuma günü açacağız kapayacağız senatoyu diye. Onu da halletmişler. Amerikan başkanlarının geçen seneden kullanılmayan izinleri yanıyor mu? Yanıyor normalde benim bildiğim yanıyor. Yanıyor değil mi? O şey yapılıyor Bir kraliçenin izni yanmaz. Benim bildiğim dünya zaten üzerinde zaten abi İskoçya'ya gidiyor orada yazlığında. Yazlığı kışlığı yani Iscrelçe'nin iznini yakacak adam bulamamışlar. Yoksa yanar yani mevzuatta yakar da kimse tabii şey Viktorya'dan kelli yapılamıyor bu iş. ...yapılamaz tabii abi kim kim yapacak ya? Ee, baş... Başbakan mı yapacak? Vallahi doğru. 17 Ocak'ta Obama'nın biliyorsun 50. yıl dönümü var. Ee, 50. eyalette kutlayacak. Evlilikte mi evlilik 50. yıl dönümü? Neaptı sen? ne yaptın 50. yıl dönümü ne eli? Şey? Ya? Yaş, yaş olarak il. Yaş, yaş dönümü, yıl dönümü işte diyorum ya. 50. yılında 50. eyalette kutlayacak. 50. eyalet neresi? E... Arizona. Arizona mı? Yok ne bileyim bir yerdir herhalde yani bunların bir sıralaması vardır 50. ayet Çünkü biliyorsun hani böyle gidiliyor şey yapılıyor ya o şekilde diye biliyoruz hmm. Kaç yaşına giriyorsan o eyalette. E ne olacak 52'den sonra esprisi yok ya. E zaten bir daha seçilemez ki. Ne bilim kapalı yapar abi. Kap <gülüyor> Ciğer açma yapıyorum oktay. Çok güzel çok güzel oldu. O zaman şimdiden bizi de tebrik ederim. Ama yani... araları soğuk iki haftadır işte hanımıyla baş başa tatil ama sanırım randıman alınamamış gibi bir şey yani tatilden verim alınamamış. Ee, en son biliyorsunuz selfie fotoğraf çektirdiklerinde evet. e, bu Danimarka e, kraliçesi diye isim geliyor Danimarka. Bence o kadın başbakan yani kraliç olsaydı çok güzel kafamda oturacaktı ama. Başbakan deyince... Olunca ortalığı doğru. karıştıramıyor diyoruz. Vallahi hakikaten Danimarka Başbakanı... E, ...Torning ile çektirdiği fotoğraf yüzünden... ...eşiyle arası bozulmuştu hanımıyla. Evet. E, şimdi e, araları yalnız tatilde de pek yani... Güzelmemiş mi? Gene laf sokmalı falan dönmüşler yani. Bir bomba sokmuştur ya. Yani. Yani çok özür dilerim ama... ...on bir şarabıma... Yani koca Amerikan başkanı oluyorsun. Koca demeyeyim de yani tamam. Yani bir sürü ülkenin politikasını belirliyorsun. Evet. Bir sürü şeyler yapıyorsun. Sonra gidiyorsun hanımından fırçayı yiyip oturuyoruz. Ya yersin ne? Yersin yani fırçayı da. O Michelangelo'nun kendi sohbet. içerisinde şey yapmak lazım. Nerede kırıldı biliyor musun? Yani Michelangelo'nun çevresindekilerle ilişkileri o Oscar'ı duyurdu ya. Oscar Hay ödülünde evet. bir anons yaptı ya. Evet. Ben yapacağım. Onu ben yapacağım diye böyle saçma bir şekilde. Ama o da ne kadar bir saçmaydı ya. Yani. Oscar ba şeyini, ödülünü bağlandılar Beyaz Saray'da. oluyor. Orada kırıldı. Yani ne Barak Obama ile ilişkisi de kırılmıştır. Çevesiyle de arası şey biraz bozuldu gibi geliyor bana. O bile bakmış bir şey ne yapıyorsun demiş ya. Ne yaptığını zannediyorsun. Du bir saniye. du bir saniye Barak. Sana ne ya demiş sana ne. Barak bir dur Allah'ın adını verdim bir dur demiş. Barak Obama demiş sana ne diye bağırınca. Senin iyi geldi yani ya barak, ben demiş, ne O ona bağırmış. Obama demiyordur. Obama soyadları ne deniyordur? Barış, barak mı diyordur? Barış. Hüseyin mi diyordur Barış, ne diyor? Hüseyin demez. Barak diyordur. Barak diyordur, diyordur tabi canım. Kısaltması ne acaba Barak'ın ya? Kısaltması? Pek çok kısaltma geliyor aklımıza da yani burada ne, ne olabilir yani? Ne bileyim ya ya da canikom tatlım falan gibi şeyler var mı? Hani pumpkin falan gibi. Balkaba pumpkin. Pumpkin demiyordur herhalde ya Bu arada ya, pumpkin kurmaya. demişken Oktay. <gülüyor> Bir kabak tatlısı yedik. <gülüyor> ne payını nasıl bağlayacağım? Valla onu bağlayacağım pumpkin deyince neye bağlayacağım? Kabak tatlı yani balkaba ile yapılan başka hiçbir şey bilmiyorum ben. Ay, abur direkt. Ya anlat bari o zaman biraz. Hayır <gülüyor> çok Sen güzel. Sen direkt de girdi bana içeride anlat Ondan o zaman. Hayır anlatayım hepinizin diye. Cevizli miydi onu söyle bari? Cevizli. Yoksa sec mi? Yok yok, cheesecake, pumpkinli cheesecake. Aa. Aa, çok hoş. Evde mi yoksa ev yapımı mı dışarı yapımı. yapımı mı o? Homemade. Ev yapımı. Homemade ve handmade oluyor. Bir de tarifi ver. ver o zaman ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Her zaman söylediğimiz adeta bir atasözü haline gelen bir söz var. Dinleyicisini en çok seven stüdyoya en erken girendir bu sabahta herhalde stüdyodaki varlığımla. Sizi ne kadar çok sevdiğimi, sessiz bir hayat düşünemediğimi, sizlerle sonuna kadar gitmek istediğimi göstermiş oldum. Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza. Sevgili dinleyiciler ee, vaktimiz az o yüzden hemen konuya girelim. İlk konumuz herhalde Fahir'in sabah siniri. Hoş geldiniz Fahir Bey. Neler oluyor neler bitiyor. Ege hoş geldin. Ne zaman geldin? Keyifler olsun. Ben... Ufakta temizlik yaparken sen stüdyoya sinsi sinsi gelip günaydın dediğini duyduk. Ben evet pencereden onu gördüm. Hakikaten de seni bir yerde otururken Fahir de elinde süpürgeyle herhalde dedim, Radyo açılmıyor Fahir de sinirini Yerleri süpürerek çıkarıyor falan diye düşündüm ee, Ama e, Anladığım kadarıyla gerçekten de Gerçek bir yayıncılık için ilk önce Temizlik şart Çevrenin temizliği çünkü temiz bir çevre Temiz bir zihin Temiz bir zihin en hoş sohbet demektir. Ee, keyifler olsun, keyiflerle gelesiniz. Çok teşekkür gelesiniz. ediyoruz. Çok teşekkür, çıkmayasınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya güzel başlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince güzel de devam edelim istiyoruz. Allah Ama... Şu anda bizi dinleyenlerin bir kısmı sis içinde. Nerede olduklarını unutmuş durumda. Sis var değil mi? Ankara'da yoğun sis var. Dinleyicilerimiz söylemiş bize de. Hakikaten bambaşka bir sis var. Nerede olduğunu unutabiliyorum. Ama güzel kadarsız. diyorlar. Ankara'ya sis. Kendini Londra'da düşün. Bu kadar sis varken. Ankara'ya sis yakıştı. Adeta gelinliklerini giydi diye zorlayan bile var. Giyindik de değil de sis olunca daha böyle e, sanki biraz şey gibi. Oldu mu olmadı mı? Oldu oldu. Oldu, oldu gibi. Şimdi oldu. Transparan bir şey giymiş gibi. Böyle strapless şey bir şey mi? Evet. Yani transparan hem de e, strapless. Omuzlar yani. açıktı tamamen. Şimdi transparan deyince insanın gözünde bir erotizm canlanıyor. Ama benim sesim sanki gelmiyor gibi. Yok geliyor gayet Yo, güzel. Gayet güzel, güzel, güzel. geliyor. Bir mi? kaynaklı ha. benim Cem, kimden ötürü, senden ötürü senden ötürü ha bu seninki senden ötürüymüş evet. günde 4-5 evet. sefer kontrol yaparız sevgili sevgili öyle bizden oradan şey yaparız Heh. yayında ee, yani Ankara'daki sis etkili sadece Ankara'da değil İstanbul tüm, ve tüm İzmir'de yurt, da tüm yurtta sis etkili yoğun sis ee, görüş 20 metreye kadar inecek İyi gayet Tabii. iyi ben söyleyeyim 20 metre adam olana yeter bile Yani 20 metre dediği buradan baktığın zaman Te şey kadar görünmemiz demek bizim 5 yıl sonra nerede olduğunu görmek <gülüyor> gibi birbiri. Yani 20 metre iyi iyi iyi rakam Yavaş yavaş gitsin dinleyicilerimiz Farlarını yaksınlar siz farları varsa Bugün kullansınlar başka ne zaman Bir de düğünlerde kullanılır Sis farı mı? Sis farı konvoy yapıldığında, düğünlerde konvoy yapıldığında sis ya, farı. Hadi ya hiç bilmiyorum ben bunu e, ya. Sis farını Öndeki arabanın konvoya ait olup olmadığını nereden bileceksin? Şeyden araba siz falan sadece diye sadece dörtlülerden diye düşünüyorsun ve e, dikiz aynasına bağlanan yemeni diye düşünüyorsun ama hayır. Sis varıdır. Sis varı. Asıl olan sis farıymıştı. Neye itiraz edeceğimi şaşırdığım için tamam abi. Susma hakkını kullan istersen. Yıldız stilbeden e, üzücü bir haber geldi. Aman ne? Valla sahneleri bırakabilirim diye Twitter'dan yazmış Yıldız Tilbe. Evet. Hastası olduğumuz kadın Yıldız Twitter'a mı yazmış? Twitter'a yazmış. Sinirle yazmıştır. Canım, Biraz sinirle yazmış. Galiba çok yoruldum. Sahneleri bırakmayı düşünmek zorundayım. En azından deneyeceğim diyerek çok da gerçekçi bir yandan en son ee, sahneleri benim devaman bıraktı. Devaman bıraktı. Ondan önce Kayahan bıraktı. 3-4 defa bıraktı. Hangi bırakmışsın da? da 2 sefer bıraktı. Son bırakmasın diyorum En ben. son sadece bırakmak mi? sigara gibi ya. Sen ben hatırlıyorum ben kaç kere sigarayı bırakmaya çalıştım. Kaçında muvaffak oldum? Yani en az bir 3-4 sefer uğraşıyorsun ondan sonra Kaya çok güzel bırakmıştı ya. Evet. Son şarkılarım albümünü çıkarmadan önce 3-4 defa bırakmıştı zaten. Ya. Ama Kayan'ın yaptığı hata şeydi. Yani sahneyi bırakmak yerine sahne yerine başka bir şey koymaya çalıştı. Hı -hı. O apartman yöneticiliği olmadı. falan koydu mesela. Evet, site yöneticisi. Site yöneticisi olduğunu biliyoruz. Ee, olmadı. Ondan sonra tekrar tabii son şarkılarımı ondan sonra yaptı. Kayan'ın magazin programında villasını satmasını ben mi izlemiştim? Birisi izleyip bana mı anlatmıştı? Niye Cep telefonuyla? <gülüyor> <gülüyor> Ay Çok güzel ya. ya bir şans fay. daha verirsek Değil çok iyi gelin. duyduğunu anlayacağız. <gülüyor> Aynen. <aslında. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şans daha verelim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü duydu adam. Sadece kapatıp böyle şey yapalım. Yok, Okudu, okuduğun şeyle ilgili <gülüyor> bir şey zormuş. <gülüyor> <bu şekilde. gülüyor> <gülüyor> hayır çok kötü oldu ya bu sene Vallahi yaşlanıyor musundur ne? Vallahi sene? ne diyor, oldu diyor, hayır ya, ya ayıramadık. Ne kafa... cep ba... telefonu mu? <gülüyor> cep telefonuyla mı? <gülüyor> hayır. Neyi? Cep telefonuyla mı? <gülüyor> hayır neyi cep telefonuyla mı? Doğrusu sorum o oldu da. Ay yani vallahi. valla. Herhalde var. 5 yıl sonra İki. nerede olduğunu gördüm. İyi ki yanlış söylemişsin bu arada. Doğrusu nedir? Sorunun nedir? Soru ha, değil. Ben şu an o esnada tam gözüm şeye gitti. Bir tane haberdi. Sevdikleriniz cep telefonuyla yanı başınızda derken bu da burada Kayaan'da yılbaşında cep telefonuyla kimi çekmişti diye ben o ikisini birleştirdim. <gülüyor> Ondan sonra birleştirebilecek bir şey bulmadan birleştirmek de en etkilisidir. Yani hiçbir şey olmaz. İki tane datayı aynı anda girdin, karma karışık oldu benim, bitti yani işler dedim. Yılbaşı notasını de sen yere kendin girmişsin. Yani evet, onu da girmişim. Yılbaşı <gülüyor> yaratıcılık de... dediğin böyle bir şey abi. Hakikaten öyle. Yani alakasız Sonuçta... yani bana alakasız gibi geliyor ama işte Ay, yaratıcılık böyle bir siz şey. Satın alamıyorsunuz ben kendim serettim demek ki. Ben Bu magazin de, programında villasını satmaya çalışıyordum. 4 Dört 4'lük şey diye bitirdim yani. Evet. Ben ceketin çıkaracağım. Ha, neydi? Ceketimi alıp çıkacağım. Ev her şeyle hazır. Aynısı bende de var. Aynı şüphe. Yani ben mi seyrettim. Size anlattım. Yoksa sizi seyrettiğinizde Ben seyrettiğimi ben... hatırlıyorum. Aynen birebir bir televizyonda seyrettim. Bir. Dört dörtlük ev bu. Hatta Kazan ayrı yenilendi şey. falan filan diye böyle O, o yönetici olduğu sitede değil mi? Tabii, Herhalde. Tabii. Evet. Yönetici evet. olduğu sitedeki evini satmaya çalıştık. Evet, o zaten önce ilk başta evi satmaya çalıştı. Satamayınca ulan bari satamıyorum. Ben de bu siteyi Yöneteyim. yönetmesini bilirim diyerek öyle site yöneticiliğine geçti. Benim Siteyi hatırladım. 21. yüzyıla taşıdın. Ama o site çok değerlendi. Çok, çok değerlendi. Çok değerlendi sonrasında çok değerlendi. Bir kere daha kaynağını saygıyla en alalım. En güzel bestem demiş evi için. Kızı da ağladım. <gülüyor> demiyordun bana diyordu. Üst kattan ağlama sesleri gelmiş. Sus demiş sus diyor. Sonra oraya da bağlamış. Aa, doğru kızı da artık onun yanına taşımıştı. Tabii tuplekstir. Tuplekstir. Tupleks, tupleks, <gülüyor> tupleks ne trikles. Benim hatırladığım tupleks. Alttan da ters tupleks var. Arkadan da çıkış vardı. Şimdi Kayhan olsaydı uzun uzun daha <gülüyor> <uzun uzun> açıklardı. <gülüyor> yani e, hala satılık diye. Bu arada e, Yıldız Tilbe'den böyle bir şey var. Bakacağız göreceğiz. E, çıkış. Bırakma diyoruz. Biz bırakma de bırakma diyoruz. diyoruz hakikaten. Ben Yıldız Tilbe'den yeni şarkı dinlemeyeli herhalde bir 10 yıl oldu ama daha doğrusu bir dolu yeni şarkı yaptığını biliyorum ama hiç Yaptı. o eski şarkılarının havasında olmadı ama insanlar hala Yıldız Tilbe diye dolaşıyorlar. İşte ondan ortada. şey yapıyor zaten. Bu kadar hayranı var. Ne yapacaklar onlar? Ondan kime yönelecekler? Yıldız Tilbe de kendine özgü bir sanatçı. Şimdi ne bileyim Hande Yener müziği bıraksın hemen Demet Akalı'na geçersin de Yıldız Tilbeciler ne, kime geçecek? Yıldız Tilbe gerçek bence Türkiye'nin en marjinal, marjinal kadın sanatçı. sanatçısı. Gerçek. Yok başkası yok Hande yani. Hande Yener dedin çok güzel iki uçta iki örnek oldu Marjinali yani. doğru anlamda marjinaldik. Şimdi biliyorsun herkes ülkemizde marjinal. Kim kimin majöründe de, de önemli pari. Tabii ki yani şimdi... tabii ki o da doğru. O da doğru. O Katolik da... Kilisesi şeytan çıkarma ayini konusunda uzman ee... adam rahipler adam. arıyor bu dönem. Bu, vallahi ben de rahipler dönem ama... dönem arıyorlar. Bu acaba şey mi mal ya? Ne? Kayıp mı oluyor? Tabii şey, şey, şey var, görürken... Başvuru var şu anda. Hayır. Biz şey, hatırladığımız en son adam lak diye şeyleri düşüyordu ya. Nelerdi? Merdiven Yok ya. Şeyler bahçe korkuluğunun üstünde ölüyor diyor. Ha evet. Demek ki zayiat çok fazla var. Çünkü 2 3 sene önce gene konuşmuştuk bunu. Exorcist alıyoruz falan. Gene gene doğru doğru. Yani sürekli ya böyle çok. bir şey var. 2 e, senede parayı vuruyorsun. Ondan sonra sana, sana vuruyorlar. Ailen güzel yaşıyor. Abi zor iş. Tabi. Bir de salgın gibi abi o yani. Zor iş yani demonla devil'la bilmem neyle uğraşmak zor iş. Demon, yani, devil ondan sonra iblis Kara büyü. Efendime söyleyeyim iblisin ötesinde şey var adı ne öbür adını sen getir Gerçi adını getirmeyelim isterseniz. Getirmeyelim hiç şey yapmayalım. Değil mi? Getireyim canım ne olacak? Bununla yanlış alarm da oluyordur yani siniri bozuk ergenlere habire çağırıyorlardı. Bunun ya için. bu ergen ergen Bunda da şeytan yok ergen bu. Ergen abi. İşte ergen diyormuş ya. İblis bildiğin öyle konuşuyor. Ne A yapıyorsun ya vallahi şu anda ergen takti yapıyor. belki de. Ergen kızlar alsın benim gadami. Ergen kızlar alsın benim de gadami. Ben exorcist filmini hatırlıyorum o kafanın tam dönmesi dışında bütün hareket Der ergen hareketi. Laf sokmalar, küfürlü konuşmalar, anaya babaya ters gitmeler. Doğru da diyorsun. Atar da. atar gidere gider sloganıyla mı Katolik Lisesi şey yapıyor? Bu zaten bu e, şeytan çıkarma başvurusunda bulunanların daha çok dinle ilgili olan, onunla ilgili bir belgesel seyrettim geçen günlerde de. Daha çok dinle ilgili olan ailelerde ve daha çok e, dine yakın olan kişilerde yoğun i̇şte, olarak çıktığı Demek ki dinden sokmak konmuş. için neler yapılıyor? Neler de? yapılıyor? Komplabos. Doğru. Giderek daha fazla kişinin internette bulunan bilgilerle büyü, paganizm, satanizm hainleri yapması ve e, bu ne ya? o <gülüyor> tahtası. Tek, tek tek sayacaksın. Paganizm! Paganizm! paganizm. paganizm. paganizm. Efendimle söyleyeyim. Ne o öbür bir tanesi Satanizm! satanizm. büyü. Evet bunları sayacaksın. Ve tahtası kullanması nedeniyle... Vici diye okunuyor. Ha Vici bu. Ha, ha böyle mi yazılıyor bu? Şeytani vakalarda artış görüldü. Vici tahtası, Vici tahtasına hoş geldiniz. İnternetten Vici tahtası. Hiç gerek yok, ortacılara gidelim. Bize Mehmet, bize Vici tahtası lazım diye verelim siparişini. Özellikle İtalya ve İspanya'da artmış. Meşeden güzel olur Vici tahtası. Meşe mi, şey mi ya? lambiri değil, Limba mı? Limba. En sevmediğim ayşap. En sevmediğin ahşap doğru olabilir ya İnsan Yani burada nefret seviyor. suçu işlemiş oluyor muyum ben Ahşaplardan en oluyorsun Irkçılık yapıyorsun. oluyorsun ırçı, Meşe mesela Meşeyi ne kadar seviyorsun mi? ve limba'yı yeriyorsun Hiçbir şey sadece limba Limbanın oldu Limba'nın da yeri var da Limba dalında güzel diye bir lafım var benim Ne kadar ne, güzel Ne kadar çirkin bir laf da Oktay <gülüyor> Bir de pirinç levhayla herkesin evine Size de küçük bir hediyem diye götürdüm Kilise sahte şeytan çıkarma ayarlarının önüne geçmek için yeni raipleri konu hakkında özel eğitim vereceğini ve bunun için yetiştirecek rahipler aradığını Sahte duymuş. şeytan çıkarma yani tertemiz insanın adının içine şeytan sokarsın o kadar tehlikeli canım, bir şey. Çok tehlikeli bir Espiri şey. Espri olsun diye sen onu Nasıl yaparsın. Nasıl böyle hani böyle bitkisel ilaçlar falan diyorlar hep kamu spotu yapılması lazım İtalya'da da orada da kamu spotu yapılsın. Yanlış ellerde şeytan çıkaranlarda mesela biliyorsun ülkemizde kamu spotlarından bir tanesinde şey var Sahte benzin. Sahte benzin değil. Var mı? Ya. Kaçak benzin. Ne o ya ben onu görmedim. Kaçak benzin. Kaçak benzin mi? On numara Ve... yağ mı? Ya on numara yağ değil ya. Kaçak benzin ama bir korkunç işlenmiş şey diye. Polisler şey diye konuşuyor aralarını. Ceset tanınmaz halde. Ailesine nasıl haber vereceğiz? Yanmış hep. Sen kaçak benzinin sıkıntısı yanmasın mı yoksa kaçak işte olmasın mı? Kontrolsüz hayır kaçak benzin işte hani kontrolsüz falanlı filanlı. Hakikaten tüyler ürperten bir hadise yani. Aynısını bence... Bu katolik kilisesi de güzel kamu spotu yapsın. Katrina'nın oğlan ha. internette sen gir pagan sitelerine. Ondan sonra evde pagan haini yapacağım derken şeytan Satanist sen oldu. buna gir. Çıkartamadılar. Çağırdılar. Fransızca da oui. Almanca da ya kelimelerinin birleşmesiyle oluşuyormuş bu şeyin yazılması. Ne? Vüji. Vüji. İkisi de ne demek bunların? Vüji vüji vüji Ne demek? En el mi? En el Ya ve oui. Nedir? Ha, evet, evet, evet hayır diyor. Tamam, evet, doğru. Aynen öyle. O ruhlarla temas. Evet hayır tahtası. Yetmez ama evet mi? Ruhlarla evet hayır yarışması <gülüyor> oynasan ne kadar zor olur? Whichport ne evet hayır yarışması? Hadi bakalım. <gülüyor> Güzelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bilgilendirdiğin Minanım nereden Demek ki internete yani... pagan pagan dolaşıyor. Vallahi şu anda programımız bir pagan şeyi propagandasına döndü yani. En kısa zamanda size bir tane göndereyim mi demiş. Bak, hayır diyeyim mi? Hayır da ya. Hayır efendim. Öyle ne filmlerde var o işte ondan sonra. Her şey bir tahtayla başlıyor internetten. Koyuyorsun giden. masanın üstüne gidiyorsun çay koyuyor. ya. Fıt fıt fıt, fıt. Fıt, fıt, fıt fıt fıt kendi kendine de oynuyor. Oktay aman diyeyim kurban olayım hayır ya. Hayır diyorum bizde 3 bizde tane var zaten. Teşekkür var, ediyoruz. Çok Biraz vardı. Biraz da abartarak ben cevap veriyorum. <gülüyor> çok vardı. Bizde çok vardı. Siz, size lazımsa biz gönderelim. İsterseniz böyle. biz size hediye edelim ha. değil mi? Ha, öyle de. Hediye edelim. Aynen. Sonra da beraber televizyona bakarız. Zaten değil. hediyeyi hediye etmek en güzel hediye. Enki farklı yapıyoruz bir kez daha hediyeymişte. Ayrıca cep telefonu ilgili bir senin söyleyeceklerin vardı, onu ben çok merak ediyorum. Yok falan daha sonra. <gülüyor> modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Birkaç insanlar modern sabahlar devam ediyor, espirler, şakalar ve sohbetlere konu olan cep telefonuyla neydi o? Onu, onu vermeyecek kaçırdım. misin? Onu kaçırdım vallahi kaçırdım ya yemin ediyorum nasıl kaçırdım. Nasıl bitti ya? ya olur mu ya? Alakasız Herkesin... konularda bahsediyordum. Alakasız yerde bahsettim. Alakasız konularda dur bakayım. Herkesin bakayım. aklında şu anda meraktan buldum, buldum, çatlıyoruz. Buldum sevdikleriniz cep telefonuyla yanı başınızda. Cep Aa, gibi... Böyle bir icat yapıldı. saniye ya, ve... nasıl olur ya Aa, farklı Yanınızda yerlerde olacak. taşıyorsunuz evet yani küçücük bir alet cep telefonu adı üstünde bu aletle çok uzak diğerleri yanı başınıza getirme şansına sahipsiniz. Üstelik de nerede olursanız olun bir cep telefonu hikayesi anlattım size. Cep telefonu getirilecek bir özellikle konuştuğunuz kişinin 3 boyutlu görüntüsüyle görüşme yapabilmek mümkün olacak bundan sonra. Uygulama 5 sene içinde piyasada olacak ve 3.59'dan aplikasyon olarak yüklenecek. Görüntülü konuşmaktan bahsediyoruz. 3 boyutlu canım. Bak 3 boyutlu Şey diyorum. gibi düşün. Ha, o Işınlanma şey teknolojisi. Yani Yıldız Savaşları'nda vardı ya. Hani böyle işte, geliyor. fıt diye çıkıyor. Cüce gibi mi çıkacak? Yani bir blog gibi mi çıkacak? Yoksa gerçek boyutuyla. O artık senin elindeki teknolojiyle. Yeri adamla konuşursan daha, şarjın biteriyor. Daha Gerardım. çok daha çok para verip verirsen daha büyük gör. Daha kaliteli telefonla konuşursan. Şarjdan yer o. E yesin. O yiyecek. O yazılımı düzeltilir evet, o. Ufak tefek arkadaşların 3 boyutlu ararsın. Öbürleri normal. Abi şu an 3 boyutu koyacak yerim yok. Şarjım bitmek üzere daha. Bir dersin. de saçma sapan yerlere koyarsın eğlenirsin. Hayır, Siz de... görüntülü konuşuyor musunuz ya? Görüntülü. Aslında o... niye konuşmuyoruz ki ya? Ben, ben hiç benim, konuşmadım bugüne da... kadar. Olmadığı için falan. Olsun. Benim çok net de. Sizin konuş, konuştunuz mu? Yok. Hiç. Niye konuşsam ben bu adamla görüntülü? Ben hiç görüntülü, görüntülü konuşan da görmüyorum ya. Bir sevgilisiyle konuşan adam nasıl? var. Size bir görüntülü arayayım diye arayan adam gördüm ben. İlk çıktığı zamanlarda. Fahir miydi? Yok başkasından fair çünkü... Ben de hareketi gördük Tabii, Ama gördük ben demişim. bunu yaptığımda 3 sene önceydi ayol 4 sene önceydi Canım fark etmez Allah Allah, Allah, ne olacak? Allah bir sene, Yani onu bir şey yapmışız. şey yapmışız Şimdi siz de beni bir günah keçisine şey yapmayın Ya yani. trendleri takip etmek Günah keçisi olmakla ne alakası var biz senden görüyoruz Trendleri işte takip etmek hiçbir şekilde keçilik değildir <gülüyor> Tabii ki Keçilik <gülüyor> değil Görüntülü konuşma işlevsel değil de ondan Niye işlevsel değil ya çok yani, güzel bir şey yere koyma, Şimdi mesela biz ne kadar rahat konuşuyoruz telefonla Böyle omuzuna sıkıştırıyorsun, şey yapıyorsun, kucağına koyuyorsun, arabada mesela böyle, ortam konuşuyorsun. Işte, arabada olsan konuşamazsın görüntü. Görüntüde hep yüzüne şey yapman lazım. Bakarak bir de bakman olman, lazım. Bakarak olman lazım. Ondan sonra bir de orada yani şey var, türlü türlü bir hani bir yer ve konumu olarak uygun değilsindir. Bir de konuştuğun kişiyle mimik olarak da, belki orada hani şey yapanlar var ya böyle şey diyorsun. Tabii canım tabii deyip ondan sonra falan. Peki üç boyutlu da fayr. Bu evet. işin yani haberi veren sen olduğun için sen her konuda adan zeybiliyorsun sorumluluk soruyorum evet, sorumlu üç boyutlu, sorumlu. Öyle bir e, fotoğraf gibi mi birlikte çektirdiğim fotoğraflardan çıkan? Sonuç birebir görüntü mü? Bir şey mi yoksa Vallahi... o an ne yaptı mesela ben seninle konuşuyorum mesela Fotograf gibi. şöyle hafif kaykıldım mesela Aynen. seninle konuşuyorum Aynen, o çıkacak abi. mı? Görüntü de kaykılıyor. Görüntü de kaykılıyor. Yani burada tabii e, kusura konu... bakma çok cahilce gelebilir soru. doğru yerinde bir soru öncelikle bu soru için teşekkürler ee, sıkça sorulan sorularda e, en çok sorulan üçüncü soruydu bu. Ee, şöyle söyleyeyim Oktay Bey ya. size Hay <gülüyor> Yani burada konu mankeni olarak yıldız savaşları verilmiş tamam. Ve yıldız savaşları orada işte Aynısı birebir Yoda'nın çıkması gibi yani Yoda'nın e, çıkması Yoda'nın gelini diye çok güzel de başka bir versiyon filmi vardı. Nasıl elbisem e, güzel ya. mi diye şey yapmışsın. Kanal 7'de mesela. yayınlanmıştı hatırlıyorum. Yoda'nın 3 şey, buçuktan. <gülüyor> paralel Jedi. <gülüyor> Hep bunlar yaşandı. Yoda'nın gelini. Aynı saatlerde Obi-Wan'ın laneti diye STV'de vardı. <gülüyor> Obivanın gözyaşları. Obivanın gözyaşları. Gözyaşları. Onun bir tamla göz yaşına kıyamayız. O o gözyaşıyla beddua ediyor da o da tutuyor. Ondan sonra o kör oluyor. Ötekisi iyi oluyor açılınca gözleri. Bugün size 3 enaklar vereceğim. Enaklar. Ben uzun uzun anlatayım mı? ister misiniz? Onu anlatma. Enaklar diyorum. Fail öğüşten 3 enaklar. Peki varan birli mi yapalım yoksa hemen üçünü birden aynı üç. anahtarları takıp verdi. Valla şey. şöyle bakınca aslında üçünü de tek anahtar hatta anahtarı bile gerek yok ama üç anahtar deyince çok güzel geliyor bana. Ya biz yayında aksatıyoruz. Dinleyicilerimiz Twitter'dan destek atmak zorunda kalıyor bize. Destek atsınlar, sağ olsunlar. 3-5 destek attı dinleyicilerimiz de. Ezgi Hanım demiş ki: "Cep telefonu dostum." <gülüyor> Yemin ederim Ezgi Hanım demiş. Ben yani sadece o şeyle okudum yani. Ezgi bak soyadını da veriyorum. Seyfi oldu. <gülüyor> Böylece Şimdi tam de Ezgi Hanım düşürsün. Evet vallahi bundan sonrasını kendisi karar <gülüyor> versin. Ezgi sen sabah yayında yavan espri mi yaptın Twitter'dan onu okudular da? Yok ben yapmadım. İşte orada kayıtlı. Yok retweet Oktay, Oktay, et, e, et. retweet et et retweetli abi. De. En Ama... güzel. Sonra o oradan kalkar Malkat. Yani silmeden ben bu retweet mesela... retweet et. Oktay. Retweet edince çıt çıt çıt put put put. O silince mesela Ezgi Hanım sence benim retweetimde silinmiş sayılıyor mu? Caps lock. <gülüyor> Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, Kendi telefonumla çekiyorum değil mi Kaptan? <gülüyor> Kendi telefonumla çekeyim, garanti olsun. <gülüyor> şey, duydunuz mu bir internet satış sitesinde? Ne? Telefon satıyor adam. İşte iPhone'u satıyor. Fotoğrafta şarjı var. Sadece telefon, <gülüyor> tek fotoğraf makinem telefon olduğundan telefonun fotoğrafını çekemedim. Ne anlamadım ya? Telefonunu satacak da telefonunun fotoğrafını koyamıyor şey diyor. Fotoğraf makinesi yok diyor. Şarjının fotoğrafını koymuş adam var bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş abi. Ne yapsın adam? Aa, ne yapsın? Hakikaten ne yapsın? Aynadan çekseydi bak. Ayna teknolojisi hmm. olsaydı... ...hiç onu düşünmeden çekebilirdi. Ne kadar güzel olur. İşte. 3 anahtar formülünde cinsellik... Hafıza ve e, sinir, stres ve ruhani olaylar hakkında 3 anahtar vereceğiz. 5 oldu Fahir. Şimdi sinir, stres, anahtar ruhani deyince anahtar tek anahtar. Çok da. Alt üst diye düşündüm ben bunları. Alt onları. üst anahtar bir de, bir de posta kutusunun anahtarı diye düşün. Aynı dairenin olduğu için onlar tek anahtarlıkta. Onlar ama. tek anahtarlıkta. Tamam, şimdi oturdu. Mesela bir insanın olmazsa olmazlarından bir tanesi hafızasıdır değil mi? Çünkü Tabii. hafızası olmayan toplumlar yok olmaya nedir? Mahkumdur. Hafızası olmayan insanda ne olmaya mahkumdur? Yok, yok olmaya. Yok olmaya. Çok güzel arkadaşlar. Güzel çalışıyorsunuz. Anında kavruyorsunuz. Şunu da hiç unutmayalım. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ha, unutulanlar da unutmaya mahkumdurlar. Dik dur dikilme diktur dik dur. Güzel. <gülüyor> Arkada var. Sana döneceğim. <gülüyor> o da var. O da var. Her şey var. Bundan sonra bir şeyi hafızanız almıyor. Hatırlayamıyorsunuz. Ama ne yapacağım? Bunu biraz düşüneyim. kafamı sıkışta. Böyle kafasını sıkıştırarak hatırlamaya çalışacağım. Adını sen getir diyenler var. Adını sen getir diyenler var. Çok güzel. Hocam başka. Nerede mesela, kalmıştık? Nerede kalmıştık diye hatırlayamayanlar var. var. Efendim, Şeyci diye konuşanlar var. Hani diyenler var. Parmak çıklatan var. Parmak şıklatanlar var. Habire hani hani diye konuşanlar var. Hiç değil mi öyle şeyler var. Bundan sonra bunlara paydos. Bundan sonra bunlara paydos. Herkes Remimizi mi yükselteceğiz? Hayır hiç. Remimizi memimize dokunmadan. En güzel bir şekilde herkes sol elini tutsun. Evet. Nerde neyle tutsun? Sağ el. Bir diğer, diğer elimiz. Bir mi? diğer elimiz olan sağ, sağ elimizle, elimizle sol tuttum. elimizi tutun. Tuttum. Sol elinizi kaldırın, sağ elinizle bırakın. efendim. Kaldırın. <gülüyor> Böyle oluyor sağ elimiz. Sol sağ elinizle sol elinizi kaldırın. <gülüyor> tamam. Ne kadar? Aa <gülüyor> o kadar el. Böyle. <gülüyor> Böyle. Evet, bilekten tuttum evet, ben, bilekten ben bilekten şu an. Bilekten kavradı. Ben elimde parmak yaptım. sen de tut. Bilekten tut. Bilek, şöyle mi? Şu bilekten tut. Tamam sallayın şimdi sallayın mı? Salla. Salla biraz bileğinle geçer. Sallamayın dedim. fayır salla dedin. Sallayınca güzel olduğuna kanat geçirdim. <gülüyor> en son komutanım. <gülüyor> en son. Salla, salla salla salla salla. Tamam. Evet çok güzel. Şimdi bırak. Sağ elini bırak. Sol elini havada Aa, kalsın. Aklıma şu Aa, anda aklıma geldi. Hayır. Şu anda bir uyuşma olsun. Yumruk yap şimdi. Sol elini yumruk yap. Tamam. tamam. Sık. <gülüyor> bırak <inceye> kadar bırak. <gülüyor> Nefesini bırak. <gülüyor> Nefesini bırak. Sıkıyorum şu anda. Böyle enseme enseme değil oktay. Sakin. Millet şu anda bütün radyosunun başında şey oldu. Tarzi. Hayır yorulduk. Yorulma. Sen rejim yüzünden yoruldun. Bak bu çocuk nasıl? Ben rahat tutabilirim. Bunun iki tane evladı olduğu için bunu gibi. Çünkü zaten sol kolumla taşıyorum bebekleri. O yüzden sol kolum çok Konuşturma abi adımı. Bırakalım mı Fahir? Yok. Bayağı sürecek ama yani. Tombik tombik tombik. Hop tombik. Hop tombik. Aman. Aman yarabbim. Bırak Oktay. Sen bırak. Biz seni bırakıyoruz. Onları hatırladım ben Fahir. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Şu anda hafızası on numara. Çünkü bak hep eski şeyleri çağrıştırıyor. Bütün travmalarını hatırlamaya başladı bu çocuk. Haa. Yani 90 saniye yumruğunuzu sık. Şöyle her eline, şey yaptığına gelir her mi? Her şey yaptığına gelir. Musunuz? Sınavda da hiç öyle şeylere, e, kopyalara falan şey yapmayın. itibar etmeyin. Yumruğunuzu sıkın, Dişinizi sıkın. Oturun oturduğunuz yerde. Modern sabahlar, Modern sabahlar. Duyursunlar efendim. Ne buyuracağız? İki tane anahtarı elimizde bıraktın. Ondan sonra bir tane anahtar veren adam pozisyonuna düşürdün beni. <gülüyor> kusura bakma yani ben de, elimi, de diğer elimi tutan bir tane adam oldum. Adam bir saattir elini tutuyor. <gülüyor> ne yapmam gerektiğini anlamadım. saniye dedik adam üç şarkıdır tutuyor be. İlk anahtar hafızanın anlatıyordu. Hafızanın e anahtarı sol elimizi sıkmakmış. Sol yumruğumuzu sol, sol yumruğumuzu. yumruğumuzu sıkarak hafsalamızı. Çünkü sağ korteks sol yumruk. Sağ korteks sol yumruk. Bunu sağ korteksi mi çalıştırıyormuş sol yumruk sıkılınca? Yok vallahi değil mi? Benim cüzi miktardaki bilgim bunu gösteriyor. Yani büyük ihtimalle öyledir diye tahmin ediyorum. Tamam. Yani. Onu şey yapmayın. Onu çok şey yapmayın. Olmuyorsa da çok da kasmayın. Yani ya olacak dedi de bir sol, Bazılarında olur bazısında olmaz yani. Sol yumruğu sıkmanın yani e, hafızayı güçlendirdiğini her şeyden biliyorum. Hiç şey görmedik yani. Bugüne kadar binlerce insan toplanmış sol yumruklarını sıkmışlar kaldırmışlar. Neye karşı omuzum? Omuz, ay neye karşı omuzum? Adını sen getirileye karşı omuzum? Böyle bir diğer sahil Hiç yok. Herkes... Yani, neye karşı omuzum? Omuz, ne, ay. Neydi ya? Neyse hiç Fasite olmadı. miydi? Fasit miydi o aletin adı? Neydi diye? Fasizm şey abi. Faşist işte sol yumruğu sıkınca akla geliyor. He. Ya sol yumruğu tamam. sıktın mıydı? O zaman ben bırakıyorum. Bırak. Oktay hatırlaman gerekeni hatırladı. Oh. Bırak o. Oh. Ama çok... kırmızı olmuş ya. Maşallah. Ya Sen de iyi sıktın. Şu anda her şeyi hatırladım. Çok güzel. Bana ters ters bakmasının sebebi de 20 lirayı hatırladım. Niye kıpkırmızı Geçen oldu? Geçen hafta ben bu oyun ondan ya? taksi parası almıştım. E, ödedin mi? Kaynadı gitti işte, siteler, i̇şte kaynadı, miteler, bir şeyler oldu Kimden? Kimde? Bak Sık. evli gevşetti. Hemen rahatladı. Hemen unuttu. Niye bu kıpkırmızı boyum? E, çok sıktı nokta Ne zaman? <gülüyor> Diğerleri <gülüyor> neymiş? Diğerleri ne? Mesela çok... En aktar veriyor. Faiz. Ondan sonra şimdi bakıyorsunuz cinsellik. Her şey cinsellik tabii değil mi? Her şey cinsellik dediğim. Her şey cinsellik tabii ki değil. Ama her şey bir taraftan da cinsellik diyenler var. Bu iki fraksiyon karşı karşıya. Mesela karşı. Marvin Gay. Yani mesela. Yani Marvin Gay, Mercy Grey. Neler neler daha ve neler neler. Çünkü şu anda çok demonte gidiyor. Konuları istediğimiz kadar <gülüyor> dağıtma özgürlüğümüz var. İstediğimiz kadar dağıtırız. Toparladıktan sonra hiçbir şey çıkacak. Sar olmaz. gerisin geriye. Sardın gerisin geriye. Binlerce kişi e, Amerika'da toplandılar. işsiz güçsüz takım bunları aldılar. Üzerlerinde deney yaptılar. Bunların bir kısmının cinselliği iyi bir kısmının cinselliği kötü. Aa dediler bunların cinselliğini düzeltelim ya nasıl düzelteceğiz ya bizim adamımızın düzeltecek bir tarafım yok diye adam zaten öyle diyen yani. adamlar var birisi kabul ediyor birisi kabul etmiyor Allah etme. aşkına sana mı kaldı şimdi Allah birinin cinselliğini düzeltmek <gülüyor> falan filan sonra bunlar bir araya ki şey yap bunlara güzel bir konuşma yapıldı de bir konuşma. Yaptı. Arkadaşlardı. Bakın böyle böyle böyle. Şey böyle. değil mi? Mezuniyet törenindeki konuşmalar gibi. gibi. Ha, Hı -hı. Böyle Hem bir taraftan gaza getirici Beni motive bildiğim, edici. hepsini bir köşeye çekip konuşmuşlar. Onu ilk başta denemişler olmamış. Çok zaman alır abi o. Çok zaman alır. Çünkü abi bahsettiğim binlerce kişi yani Amerika'da o kadar köşe yok. Her birini köşeye çekecek adam. Kaçın köşeler tutulmuş. Yani. Dolayısıyla ne yapacaksınız ne yapacak? Ulan demişler bunları bir uyutalım. Ulan sen bunları... Kusura bakmayın lanlılığını konuşuyor da bu adamlar hep Bunlar öyle konuşuyor. Abi, bunlar öyle konuştuğu için bize de aksetmesi böyle oldu. Bunlar bir uyup bir uyan. Bir daha uyu, bir uyan. Bunlar oho bunlar, bunları demiş. Bunları kim tutuyor bunlar aslan kesilmiş hepsi, hepsi ya. Hepsi beraber mi aynı yerde mi uyumuşlar? Aynı yerde uyumuşlar. O da <gülüyor> zor ya kalabalık uyumak biri uyur biri uyumaz. Lüks otel kiralamışlar. Hepsi. Her biri ayrı odada. Her biri ayrı odada. Bazı otellerde iki kişi kalmışlar. <gülüyor> Bazı odalarda ek yatak götürmüş. Ek yatak götürmüş. Bunlar hep yaşanan hadiseler. Ama şunu biliyorlar ki uzmanlar iyi uyuyan adamdan randıman Korkacaksın. alırsın. Korkacaksın alacaksın. Randımana korkmayacaksın. Randıman ben, alacaksın. Bence korkacaksın. Yani, yani uykusunu gel, almış gelmiş adam da her şeyi bekler. Demek ki adam, randımanlı adamdan korkuyor Ege ortaya çıktı. İşte ne neden an... mesela neden birbirimize hep güveniyoruz? Hep uykusuzuz. Hep uykusuzluk. Kimse kimse bir şey yapacak beceremiyor. gönül rahatlığıyla sırtımızı birbirimize ne yapıyor biliyoruz? Dayanabiliyoruz. Ama kişi uykusuzken öbürü uykusunu aldı ben çok güzel uyudum abi bu sabah diye gelse ben ondan ürker yani geldi mesela sabah cumartesi günü geldi ya çok güzel uyumuşsun diye geldim bu da en güzel bana şey oldu ama yayın yoktu o gün bak yayın yoktu yayın yani yasaklarına en son girdi istelerde marangozlara şakalar yapıyordu <gülüyor> ama ne şakalar ne şakalar neyse cinsellikse eğer mesele demişler cinsellikse bir o zaman uyuyor. iyi uyuyacaksın mı demişler ha mesele cinsellikse iyi uyuyacaksın demişler o o ikinci biraz, en aktar biraz i̇kinci. az çalışılsın o zaman abi gece uyunacaksa gündüz o zaman Abi önemli olan az yaşamak bir, lazım. Yani evet. Yani çok çalışıyoruz ülke olarak. Organize olacaksınız. Doğru. Verimsiz yani, ve çok çalışıyoruz. Evet, verimli, az ve verimli çalışacaksın. Sık sık, az az sık sık. Az az çalışacaksın. Güzel, verimli çalışacaksın. Ve sağlam dipçik gibi bir uykuyla, ama sağlam Zınba bir uykuyla de dipçik gibi gece Seferde ama yani uykusunu almış adam da bu sefer çalışmaz. Onun derdi başka çünkü. Toplum, toplum. Taze bireysellikte başlamayacaksın. Her şey topluma bir kişiden. 10 binlere, 10 binlerden milyonlara. O zaman Metin Akpınar'a iş düşüyor. Herkes uykuya tadilat oya gitsin artık diye. Mesela çocuklar için nasıl 9'da konuşuyorsa Ya sen de Metin Akpınar taklidi yapamıyor musun belki? Benim zaten taklidini yapabildiğim kişi sayısı 4. Metin Akpınar yapacakken 1'dan biraz, zaten <gülüyor> biraz abartıyorsun. Zaten biraz abartıyorsun. Adam uçtu şim, ha. Şim Vallahi usta 4 dedi 4 ya. 4 kimya. Tamam 1. Sen şu anda demin tanırdı. kimi yaptığını biliyor musun? Metin Akpınar yapmaya çalışırken? Kimi? Hangi din çocuğu kullan Uykunya diye böyle bir şey yaptın? Erbakan yaptım. mı yaptın? Hayır. Hayır. Atemi'yi yaptın ya. Atemi, Atemi hocalardan birini yaptın. Hangisini yaptın onu tam olarak ben de bilemeyeceğim yani. bak bir daha. Ki 10 yıldır. Yavaş yavaş Uykunya. Tamam. Tabii de iyi de demode den. İyi de bu. Tebrik demince olmuş. Hatemi'ye benzetmeye çalışmışsın. <gülüyor> benzetmeye <gülüyor> Onlar, çalışacağım. Onlara demek hiç benzemeyen kuzeninin taklidini ki... yapmış gibi bu. Sırrı ne biliyor musun? Bu 3 tane şimdi de şunu taklide deyip yapılıyor ya. Sen onu demeyeceksin abi. Taklit yapacaksan bırakacaksın. Nereye Herkes kime benzetiyorsun? Herkes içinde ne buluyorsa onu görecek senin taklidinde. Yani. Çok güzel. Son enakları da verince. Son enaklar, son enaklar. Ee, son anahtarda da mesela sinir, stres, asap, buhran yaşıyorsun. Sinir Uyku. Otukluğu, asap şeyi. Uyuyacaksın, uykunu iyi alacaksın. Uykunu iyi alacaksın, yumruğunu sıkacaksın ve hala düzelmeyen bir takım şeyler var hayatında. Sinir, buhran, stres, baskı hissediyorsun. Kendini köşeye sıkışmış, adeta kıstırılmış bir vahşi hayvan gibi hissediyorsun ve seni bir şeylerle dürtüyorlar. Rahatsız oluyorsun, kan ter içinde uykularından uyanıyorsun falan. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hiçbir şey olmadı. Ne yapacaksın? Ilık bir var. duş alırım ben. Hayır. Duş yok. Sular yok. <gülüyor> bir şeyler atıştırsan? Çok güzel. Ne atıştıracaksın ama? Kim? Şeker. Çok güzel yaklaşıyorsunuz. Çikolata mı? Yok yok değil. Çikolata mı? Çikolata da değil. Böyle daha böyle. Meyve. Beypazarı kurusu mu? Ulan ulan diyorum bak. Ulan dedirttin bana da. Hayır tamam. Yayında bana ulan dedirtti hocam. Sinirlenme. Sana küçük bir mango ikram edeyim. Mango mu? Mangoyu da ben hiç sevemedim açık söyleyeyim. yani mango Avukado? Sevemedim. Ebekado da değil. Ebekado Avukado da, da tok tutmaz ki. En güzeli bey pazar kursak. Tropiş Aa. mi? Yok tropik sayılır. Meyve ben. mi? Hem tropik hem erotik bence. Meyve o zaman mi? tamam ya. Meyve meyve. Erotik meyve. Kiwi. Ya Oktay, erotik Çünkü diyorum ya. Çünkü dışı kıllı soyuyorsun ne kadar <gülüyor> güzel içini <bir gülüyor> şey <gülüyor> şey yiyorsun. <gülüyor> İç yıymış <yınmış>. O mu? <gülüyor> o değil ama ona benzer bir şey. Dışı kıllı olan şeftali mi? Hayır ya dışı kıllıya niye gittiniz hemen ya? Ne bileyim erotik deyince bizim <gülüyor> aklımıza <gülüyor> kıllı <geldi. gülüyor> <gülüyor> yani bir saçma mı? Çünkü istelere giderken konuşmuştuk ya. <gülüyor> Sizce en erotik meyveni diye? Oradan çıktı da. <gülüyor> ha orda maragonlarımızı o kılsız mı? Portakal mı? Yok ya portakalla erotizm de. Ne bir güzel bir portakal diyebilirim portakal yiyer Hadi böyle dörde böleceğim. Bir de dişlik gibi ağzını yapacağım. Boksör dişliği. Pahalı için. mı? Tamam muz mu? Şu anda pahalı M ama bazı dönem mevsiminde ucuz. Muz mu? Ama muzla erotizm olur mu muzla? Ben? Ya erotizmi geçtim Çok ben artık. ama doğru. Senin erotizmin sana... Benim erotizmin bana. Benim erotizmin bana. Zaten ee... senin erotizminin başladığı yerde benimki bitti. Şey mi? İncir mi? İncir güzel. Yaş incir mi diyorsun? Yaş Yemesi indir. zor. Yemesi zor. Yemiş mi yani? Yemiş değil. Ya bu hiç bankınız Erotik diyorum ya. Hiç mi erotik? Mesela şey düşünün. Bir erotizm düşünün. Tamam. Tamam. Oraya bir meyve koyacak olsanız ne meyvesi koyarsınız? Çilenk Al işte bak adam ne güzel buldu. Müdür içinde. masası gözümde canlandı Ondan sonra bir de sekreter gelmiş iş görüşmesine Kenarda benim gözümde <gülüyor> kayısı vardı <gülüyor> Kuru kayısı <gülüyor> Meğer çilek <gülüyor> miymiş Meğer Çilek mi? Abi çileği alıyorsun Mevsimi geçti güzel onu hemen bulamadık var. Güzel bir yıkıyorsun onu Güzel onu çünkü fazla çilek tüketimi de biliyorsun Tabii. Sıkıntı yaratır Çilekle mantar yıkanmaz derler <gülüyor> Kocam, bu arkadaşı almasın ses bunu almasın. Al al al kopuna hiç şey yapma. Sessiz ayrılacağız. Çilek neye geliyormuş yani? Neye Çilek iyi geliyormuş? Vallahi her şey birine. Hele geliyor. Böyle böyle. İri, i̇ri iri iri bunlar. O zaman sol elimize çilekleri alalım bugün. <gülüyor> Yumrumuzu sıkalım. <gülüyor> sıkalım <gülüyor> güzelce uyuyalım. Oh. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan şakalarla devam edelim uyursun Bir gün programımızı özel e, şey ayıralım. Hayır. Bir gün bir Hayır öyle her gün programda özel şeyler olmaz. Ben hangi mı? cephede savaşım sevgilisiniz? <gülüyor> İki cipre. cephe birden açıldı Oktay hiç beklemediğin anda cephe, doğu cephesi, batı cephesi. Doğu cephesinde yine şey. Doğu zaten bir, bir şey numara yok, yok. Batı cephesiz. Şu anda bir iç savaşta Ben batı miyim? Tabii canım sen Ege'li değil misin? İzmirliyim Batı Cephesi. Batı Cephesi. Ben nereliyim? Benim nerede olduğumla alakalı. Ya adam ananı zamandan beri o zaman doğu cephesi oldu. Niye sizi mi meketlerinizden şey yaptınız? Ne bileyim ya? bir anda sen de niye ırkçılığa gittin BG? Hemen ben Batı Cephesi İzmirliyim. Miyim şey şey sıkıştığı noktada ben İzmirliyim. Sıkıştığı noktada ben işte Ege'liyim. Sıkıştığı nokta bu. Yani böyle bir şey yok. Hayattaki duruşun Egelilik mi, İzmirlilik mi? Ege kayacan. Eee Oh konu benden gitti. İyi <gülüyor> oldu ya. Dememişler. Ne diyorsun? demişler? Bu soruya hemen cevap vermeyi reddediyorum. Yani reddet. Sıkıştın yerde reddet. Bir karar verelim artık. Bir gün tamam, bir özel program yapalım. Zaman. Bir program yapalım. Kim, Kimin de üniversitede arkadaştı, ev arkadaşıydı? Kim üniversiteden sonra aynı evi fix, paylaştı? Berksanlı Haluk Levent, fix Kayı nasıl şaşırırsın Saçma böyle bir şeyde. ya. TB tamam. direkt TB ya. Berksan'la kutsi. Haluk kutsi ya. Aliük Levent'te Berksan'la kutsi. 14 bir... yaş var onu bilmiyor bilmiyordum. Haluk Levent'le de Özcan Deniz ev arkadaşıymıştı. Öyle mi? Tabii. Evet o doğru. O doğru. Fehmi Koru ile de Abdullah Gülev arkadaşymış. Doğru. Allah Allah. Onu ben bilmiyordum. Akraba olduklarını da biliyoruz. Öyle mi? Evet. O zaman bir yapalım ya ki yarın mı yaparız bu hafta içinde bir ayarlam kim kimin kim ev, ev, ev arkadaşıydı üniversitede. Selseniz bu e, 30 saniyeden uzun sürecek bir köşeyse ona göre bir gün belirleyelim. Yani şu anda yapmış da ya, olabiliriz. Yok illa olmam. ünlü olmasına da gerek yok. Ünsüzler de yani ünsüzler bence. Ünsüzler de olabilir. Yani arayıp şey ev arkadaşını gelin. mı söyleyecek? Çok özür dilerim. Hayır, ünsüzler de ünlüler kadar değerli bizim Ne için. zaman Berksan'la Kerem ev arkadaşı olduğu... Kerem Cem mi? Kimdi? Kutsi. Kutsi. <gülüyor> <gülüyor> Demek ediyoruz. ki bu köşeye gerçekten ihtiyaç var. <gülüyor> gerçekten yani, yani, ikinci hatta. Biz bile unutuyorsak bunu. <gülüyor> ile Berksan'ın ev arkadaşı olduğunu biz ne zaman gündeme getirdik? Ünlü olduktan sonra. Doğru. Evet. Yazık. Yazık. Ünlü olmadan önce bileceksin ki bunu. Ha bunlar zaten var kardeşim şey falan deyip o zaman kayıt tutacağız Aklına. yarın öbür gün o evdekilerden ikisi aynı anda meşhur olduğunda kıymetli oluyor. Evet. Yok biri meşhur olduğunda da kıymetli. Cık, cık. Yok o zaman Ama canım ona bakacak canım. olsam Maryle Street'le de şey ev arkadaşı. Kim? E, bizim şey e, bir tiyatrocumuz Amerika'daki yıllarında bir 3 ay falan aynı evde kalmışlar. Meryl Hadi canım kim Fire çabuk söyle. Maryle Street veya şey. Öbür, yakamdan tutup yok Maryle Street değil. Öbür Arizona'drindeki kadın neydi? Ee... Kate Yok be Arizona Dream'deki şey kadın şey o, Esas kadın Esas kadın böyle hani şey yüzlü kadın At yüzlü Yok yok o kadının adı neydi ya <gülüyor> Adam yüzlü hani, Erkek yüzlü mü Fahir Erkek yüzlü değil ya erkek yüzlü kadın değil Güzel bir hoş da bir kadındır ama böyle bir duru şeyi vardır onun Fay Dunaway, Fay Dunaway, Fay Dunaway ile kim? Fay Dunaway ile yaz oraya sor şeye. Ne sorayım? Google'a ne diyeyim ben Fay Dunaway ile Amerika'daki yıllarında kim ev arkadaşı? Kim diye diye arkadaşı. sor arkadaşı? Tamam, abi soruyorum. Orada çıkacak sana tiyatrocumuz Fay they... Dunaway. Dunnway'i yazarsam gerisi kolay. Feyd <gülüyor> ev arkadaşı diye yaz. Zaten çok fazla ev arkadaşı yok benim bildiğim kadarıyla Feyd Dunnway'in. Yurtta kalmıştır <gülüyor> çünkü uzun Kimmiş? Bir ya ailesinin yanında kaldı ya Cemşit yoktu. miydi şey miydi? Yazayım mı onu da? Esprit'e gerek yok diye Hiç bozar espriye. şimdi beni. Evet. Google... Gelmedi abi şu anda Google'da bu araştırılıyor anladığım kadarıyla. Yani. Herkes bunu araştırıyor. Bilen başka bilen de yok var. Kendi kendine uydurmuş olma mu onu sen? Vallahi ben uydurmuyorum ya. Ben böyle bir şeyler niye uydurayım ya? Üstelik de yani Feydanü ve Nire benleri ne bileyim böyle şeyler. Yani bilinçaltım ya sapık gibi bir şey olması lazım. Şu anda internet çökmüş durumda. Yani tüm kurumlar. Neyse değil. o zaman bunu özel köşe yaptığımız. Özel köşe konuşuruz. yapalım diyorum Tabii ben canım size canım, ya. Adam haklı yani. Boş. Adam haklı. O öyle kimin kimle ev arkadaşı olduğu hiç belli olmaz. Süper Okrenin demeye getirdiği şey onu evet. evet onu, onu bir e, önemseyelim ve konuşalım. Senin ev arkadaşların Benim belli. sektörlerinde lider marka oldular ama hiç şöhret olmadılar. Hiç yani. valla ne birinden bir şey. Ne birisi Arizona valiliğine aday. Arizona'da olmasına rağmen. Keşke öyle bir şey olsa ne güzel olurdu. Ki... Hiçbir bahanesi yok bence. Benim Arizona'm yani mesela. Steven Seagal Arizona valiliğine adaysa Hadi canım. Senin arkadaşın burada ismini dile getirmiyo. Benim bildiğim Cem Vardar iki oyum olsa ona veririm diye dolaşıyordur şu anda. Kapı yönetecek. kapı Steven Seagal diye dolaşıyordur. Dolaşır, dolaşır hakikaten dolaşır yani. Bizim beklentimiz bir sonraki seçim döneminde Cem Vardarı Arizona valisi olarak görmek. Vallahi zor. <gülüyor> Zor. Zor. Onun dışındaki arkadaşın zaten sektöründe lider marka. Evet o da yani anca habur sınır <gülüyor> kapısında iftar sofrası yapsın. Bunun ulaşıyor. Yani. Gerçi o siyasete daha yakın herhalde. En yakın Hizmet isim. için buradayız falan yani, diye falan, dolaşıyor. Yani. Ya dedim mi öyle lafı var mı? Var, daha sen... yok da kolay yani o laf. O lafı etmekten yani kolay ne? Oktay hala boşver uğraşma. Veri şey Feydano dedim. Sen kitlendin, boş boşver. Bırak Feydano Bey'i. Bırak Feydano Bey'i olarak kalsın. Hı hmm, da kaldı. Sen reklama git. Patilemek yaramadı. O da Feydan'ı bey olulmuş. parantez içinde 72. O çıktı ortaya. Onla idare eder mi? Feydan'ı 72 yaşında mı? Aha. 72 ama lezzetli 72. Objektiflere kötü yakalandı diye en son şey var. Onu vereyim mi? Verme. İnternetten, <gülüyor> ben mi, internetten, o da verilmesi mı? İnternetten. ya. Yiyeyim mi internetten? Verebileceğim bir şey var mı? İntern Yoksa reklama gideceğim bak. Kötü yakalandı değil. yorgun yüzü ve bitkin haliyle dikkat çekmiş ya. 72 yaşında biz nasıl olacağız onu bir düşün. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern, Sabahlar. Modern Sabahları Radyo Tümrüsü Modern Sabahları Son dakikaları sevgili sana severler Buyursunlar efendim İki haberimiz var hızlıca onlara bakalım Bir tanesi sana müjde niteliğinde Aa, Sana güzel. derken bana Ege. Ege'ye Ege zaten müjde abi Bana da bir günden bir güne de bitti bir müjde. Büyük ikramiye edemiyorum Amortiye bile fitim be Oktav Benim fay. sevincim senin sevincin olmuyor mu? Tabi uzayan kol bizden olsun mantığıyla bakacak olursak Fala, öyle... Doğru ya bak şimdi pozitif düşünmeyi öğretti yani adam. Bak bana balık tutmayı öğretti. Sonra. Bana balık vermedi. Balık tutmaya sağ olasın Ege. Sabah sabah balık vereceğimi. <gülüyor> Vallahi 5 kuruş harcamada. İstediğin zaman ye. git. Bak ne güzel ya. Bitti gitti ya. Moral macım 10 numara 5 yıldız. Yine ben zararlı çıktım bu işten? O, neyse zamanı değil. iki tane şeyimiz var. Bir tanesi sabah gündemi sen belirlemişsin de haberin yok Fahir. Ee, Hababam sınıfı 40. yılında bir araya gelmiş. Aa, hani, ama yani... Kim var? Halit Akçatepe var. Vallahi babam sınıfı oyuncularından Tarık Halit Akçatepe, Akça Tunca yani Yakca. Hocamız Ayakçı. var yani, Mahmut Hoca var. Bacaksız dediği Tuncay Yakca. Evet. Şey olan mı? Sonradan gelen miydi Tuncay Yakca? Tuncay Yakca şey olan Bu ya. Askeri böyle giden mi? Yok yok küçük çocuk var ya, askeri giden. İşte, değil tamam, sonra tek ayak üstünde ee, Abi siz <gülüyor> niye yaparız <gülüyor> tek ayak üstünde, iki ayak üstünde duramıyor musunuz? Bay o taksiyi keşke olsaydım. yani. Onu da yapamam ki. Ahmet Arıman, ben hızlı geçiyorum. Hayta İsmail. Hayta İsmail işte askeri giden. Ondan sonra Mehmet Çatay, Ercan Gezmiş ve Tayfun Akalın 40 yıl sonra buluşmuşlar. O eee Okul okulun önünde Çamlıca Kız Öyle Lisesi o fotoğrafları eski fotoğrafları var. Eski Çamlıca Kız Lisesi. Öyle mi? Burası tabii, o tabii. mu? Annem orada okudu. için oradan net biliyorum. Yeşil Çama Saygı etkinliğinde bir araya gelmişler. Ondan sonra pasta yemişler. Çok güzel. Kaç lira hesap Aa. ödemişler Oktay? Onu söylemedin. Adam başı bir dilim yaş pasta. 2 tane çay. Birisi kahve içmiş. Sen söylemiştin değil mi? Fahir? kababam sınıfında falan hep şey diye. Ne diye? Yemekler şirketten. Onu mu söylemiştin? <gülüyor> ne? ne söylemiştim ya? Hayır ya, şarkıları kendileri söylüyorlar falan diye. Şimdi mutfakta konuştum zaten. Konuştuk Oktay'ın bütün devreler şey oldu. Sol elimi çok sıktım da bugün onun. Bugün hafsalası vallahi bir taştı gitti o adamın. Onun dışında bir de Ege Müjde Ex Faktör başlıyor. Ege Hadi 2 milyon gelin. TL ödüllü yarışma Ona da ben katılacağım Buna başvur derim Hayır canım niye o başvurdu hakkını kullandı Abi aramızdan biri olsun ya yarışma şeyi. Acun yarışması mı X Faktör Evet Acun yarışması Kanal D'de başlayacağına göre değil herhalde Değil herhalde ama X Faktör bir X Faktör var mıydı Türkiye'de ikinci sezonu mu Vardı vardı X Faktör vardı ya Bilmiyorum ben, bana Var gibi şey geliyor, geliyor bana tam böyle var da, var da yok arası gibi geliyor Iki... varsa var yoksa yok. Bu adam zaten yarışmasına katıldı. Jüri üyeleri belli olmuş. Kimmiş jüriler? Oradan ee... yürürüz belki. Kesin olmamakla beraber masar alan son Mustafa Ceceli. Ay adamım benim. Hasan Saltık. Ay ay bitti gitti. Şu anda bir senkron sorunu var gibi düşünmeyin. Mustafa Ceceli'ye dedin değil mi adamım diye? Evet. Tamam. Ee, Hasan Saltık ve şarkıcı Gülşen. <gülüyor> Niye ona şarkıcı demişler ya? Diğerleri çünkü sanatçı. <gülüyor> Kalan müziğin sahibi yani Şarkıcı Gülşen ve Gülşen yani şimdi Gülşen dese tam insanlarda çağrıştırıyor. Hangi bir. Gülşen? Şarkıcı Gülşen. Şarkıcı Masar Son ve Şarkıcı Mustafa Ceceli. Şarkıcı <gülüyor> Masar Son diyemezsin. Onun besteleri var. Yok, yalan değil ki. Yani şarkıcı mı o da şarkıcı şarkı ama sadece e, olsun şarkı. o zaman. Ondan sonra popstar gibi yüksek reytingli bir X faktör çıkar mı? Tabii canım çok popülerdi ama dur bakalım ne olacak? Bizde o çünkü o yıldızlar daha sonra kaybolup gitti hep. Hı. Niye öyle oldu Bence ya? Bence o X faktöre katılacak biri varsa o da sensin ya. Bana da sensin gibi geliyor. O ben, da Galiba ben, ben, bu gazı bekliyorsun. E ben, o, yok ben o, hakikaten bu yarışma şeyi büyük sabır istiyor. Yarışmaya katılmak. Emek, emek ister. Yarışmada böyle var olabilmek. Bırak başarılı olmayı orada görünebilmek şey yapabilmek. O sabır da yani, sende var. Ben bende işte o yok ya. Zaten bu X faktör de zaten şey işte diğerlerinin arasında sıyrılmasını sağlayan faktör. X faktör dedikleri o. Bence sende o var. Oktay. Ben sıkılırım. Sıkılırım o işten. Ben anlatılırken bile sıkılıyorum ya. Şöyle oldu, böyle oldu falan diye bu neydi? E, Yeteneksizsinizde katılan bir arkadaşımızın arkadaşı anlatmıştı da o anlatırken bile şey oldum yani. Kıskançlıktandır. Vallahi... Orada ben olmalıydım diye düşünmüşsündür. Kıskançlık mı? Ben senin yani. adına formu dolduruyorum Oktay. Hadi be Oktay. Evet. Bir evetle hayatımız değişecek. Türkiye'nin yeni ee, Ya ben diyorum Ferhat ki Ferhat Göçer olacak. Ben bir kere doktor muyum abi Hayır bu, canım mühendis. Mühendis. mühendis Bugüne kadar, kadar hep doktor biz, sanatçılar vardı. Metaloji ve malzeme mühendisi bir tane adam şarkıcı yok. Nasıl yok? Olur mu Çim, ya? Kim? Çok... mühendisi var mı sanatçımız? Bak matematikçi manken var. Matematik matematikçi. Metaloji'den yok abi. Eczacısı, matematikçi sanatçı oyuncu var. var. Şarkıcılar ha. var, doktor Nerede peki metalürji? Geleceğin mesleği, geleceğin starı slogan da belli. Hadi Oktay. Aslında şu anda, <gülüyor> <gülüyor> şu anda biraz Buna düşünüyorum da. abi. Aklına yatar. Yani yok ben hakikaten yarışma konusunda bir kişinin aramızdan. E, Hayır canım, onun olmasını Hayır, düşünüyorum. Bir sürü yarışma Ama var Oktay o da bu adam, bu adam gitti başvurdu. Da, ben zamanında Survivor'a katılmak için. Şey yaptığımda... E sen zaman... başarılı olamadın Fahir. Şimdi yani sen şey yapma. Bir yatırım yapıyoruz. Yani? Üç ortak parayı nereden bulursak bulacağız. X Faktör ise X Faktör. Milyoner var mesela şeyde başka kanalda. Nerede? Bu, orada hani ezbere sorular. Bu kitaptan çıkacak sorular falan diye bir şey var ya. Ha, ha, o mesela, tam, fahir. o mesela sen... tam Fahirlik. Aslında evet. Sen çünkü okuduğunu hemen yazan bir adamsın kafaya. Yazdık mutfak oradan çıkar. Hadi Vallahi... ben kışlığı çıkardım diyelim. <gülüyor> Oktay... <gülüyor> Ben de kapıları çıkaracağım mecbur. <gülüyor> ve kafasını oluşturacağım. Yapacak başka bir şey yok. Başka şey yok yani. Çünkü piyango biletlerimizin tırt çıktığını dinleyicilerimize söyleyebiliriz. En tırtı bizimki çıktı ya. Oktay hiç almadı. Yine adam sürekli bir amorti kazanmış durumunda. Sana ben amorti çıktı. Ya. Durup dururken kazandım ben. Durup dururken kazananlar. Göksel posan. Kortay olabilir mi Fahir? Olabilir. Feydan'ı ve yine ver Olur doğrudur Göksel Hanım doğru Olabilir mi? Olur olur Teşekkür ediyoruz Ayşegül'e Ayşegül'e çok teşekkürler Bravo tebrikler Tebrik ederiz Ayşegül Hanım ne işte uğraşıyorsa bilmiyoruz Ama mesaisinin büyük kısmını buna ayırdığını <gülüyor> Bu sabah <gülüyor> inanarak Vallahi, çok teşekkür yani ediyoruz Hakikaten bayağı detaylı araştırma olmuş İyi de olmuş Son Aklımızda soru işareti kalmadık Bir daha söyleyelim Feydan'ı ve var arkadaşı Göksel Kortay Kortay Tebrik ediyoruz ikisini de. O zaman programı <gülüyor> bitirelim. Neden derseniz bundan sonra e, bu bundan saatten sonra... sonra güzel bir şey olmayacağı belli oldu artık. Yani, evet. Hadi ya. Ama şöyle yapabiliriz. Bizden sonra tek güzel bir şey var o da Fulya'nın programı tamam Doğru, mı? Doğru en güzel umut o. Yarın sabahsa yeni bir baştan geçeceğin yeni sizlerle birlikte olacağız. <gülüyor>